Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resuluna Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amma ba'd. Kaldığımız babdan devam ediyoruz inşallah. Bab <gülüyor> 3. Üçüncü bab. Men ekaleu ev nasiyen. Unutarak yiyen veya içen bir adamın orucunun hükmü hakkındaki bab. Bu babta da gene Ebu'l-Barakat rahimehullah ee, üç tane hadis getirmiş başlangıç olarak birincisi an Ebi Hureyre anhu, Kal, Kal sallallahu aleyhi ve sellem Fegam sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki men nesye ve huve sa'imun kim unutsa ve oruçlu olsa fe akele'u şeribe içse veya yese fel yutimme savmehu orucunu tamamlasın fe innemallahu ateamehu ve saqahu şüphesiz ki Allah onu yedirmiştir Allah onu içirmiştir. İçtiği veya yediği bir şey varsa illen nesai. İmam Nesai'nin dışında diğer beş tane hadis kitabı muhaddis ne yapmışlar kardeşler? Bu hadisi nakletmişler. Bu hadis senet itibariyle müfessirler tarafından sahih kabul edilmiş İmam Bukhari'nin ve Müslim'in sahillerine aldıkları İmam Ahmed'in de Müsned'in de ettiği bir hadisi şeriftir. Başka bir lafızda İsa ekle sa imunasiyan eğer diyor oroslu unutarak yer ise avşeri ve nasiyan unutarak içerse ve inna ma huwa rizqunusakahu Allahu iley Allah ona yedirdiği bir içerdiği bir rızıktır. Fala kazağa alayhi ona kaza gerekmez. Raba hudar kutni dar kutni rivayet etmiş ve kâle isnâduhu sahi sahi isnâtlıdır demiştir. Vafi lafızın آخر başka bir lafızda Men aftera Ramazandan bir günü unutarak yiyen bir adam ali ona kaza etmesi gerekmez ve keffara, kefaret vermesi de gerekmez. Kale kutni, kutni bu hadis hakkında dedi ki Merzuk, Bu adam bu hadiste tek kalmış ancak adam sika bir ravi güvenilir bir ravi. Özet itibariyle Burada hadislerin zahirinde de ve cumhur ulemanın belirttiğinde olduğu gibi de insan unutarak oruçluyken yese veya içse on orucuna halal gelmez. Tabi bu cumhurun meslebi. Burada muhalefet eden İmam Malik ve ona tabi olan bazı insanlar var. Onlar diyorlar ki orucu gene tutması lazım akşama kadar. Yalnız oruç ifsad olmuştur. Orucu kaza etmesi gerekir demişler İmam Malik ve İbn Ebi Leyla gibi. Bazı fakihler. Şimdi onların ihtilafına ve delillerine geçeceğiz inşallah. Öncelikle cumhurun üzerinde olduğu mezhep, ekseri ulemanın söylediği şey, hadislerin zahiri açıktır. Hadislerde Resulullah kaza gerekmez dediği için, kaza gerekmez, bu Allah'ın onu rızıklandırmasıdır, yedirmesidir, içirmesidir demişler. Hatta şu ayeti kerimeyle de desteklemişler bunu. Bakara suresi 225. ayeti kerime, وَلَاكِ يُعَخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ Allah sizin kalplerinizin kastettiği şeyden sizi sorumlu tutar. Ayet kelimesini getirmişler. Biliyorsunuz la yu'ahidukumullahu fillazi fi imanikum. Allah sizi ağzınızın alışa geldiği yaptığınız yeminlerden mükellef tutmaz. Yani vallahi billahi talla böyle ağzımız alışmış hani söylerken vallahi yani öyle demekten Allah sorumluluğu tutmaz. Ama ben sana soruyorum. Allah adına yemin et ki bu gerçekten böyle mi oldu? Ben Allah adına yemin ediyorum ki vallahi bu böyle oldu. Bu işte kasıtlı söylediğimiz bir yemin olur. Ama ama bunun dışında ama bunun dışında sadece e, ağzımızın alışa geldiği bir şekilde vallahi deyip ona göre bir yeminde bulunsak Allah bundan bizi ağzımızın alışa geldiği ve söylediği şeylerden mükellef tutmaz. Bunu delil getirmişler. Demişler ki bak buradaki zaten unutan adam ki unutmak demişler kalbin kastına <gülüyor> dahil değildir. Walakin bima kesebet kulubukum yani kalplerinizin kesbettiği, kazandığından Allah sizi mesul tutar demişler ki unutkanlık unutkanlık kalbin kesbettiği, kazandığı şey değildir. Çünkü unutmak kalbin istemediği, aklın ve kalbin yanıldığı bir şey. Aklın yanıldığı, azlaların yanıldığı bir şey unutmak. Kalpte var ama insan e, tabiatı, fıtratı gereğiyle böyle bir hataya düşebilir. Dolayısıyla demişler, cumhur ulema, cumhur fakihler ne kefaret orucu gerekir, ne de kaza edilmesi gerekir bu orucun demişler. Tabi burada e, dediğim gibi İmam Malik ve bir grup fakih onlar da şey getirmişler, bir önceki bapta zikrettiğimiz hadis var ya bir gün hurma geliyor Ayşe radıyallahu anhaya ne diyor Allah Resulü bu yediğin, bozduğun günün yerine kaza et diyor. Onlar da bu hadisi getirmişler Demişler bak Resulullah bozulan yer Orucun yerine kazay e, Şey yapmış Dolayısıyla bu da bozulmaktır demişler Kasıtlı da olsa kasıtsız da olsa Ama dediğimiz gibi bu doğru bir mesel Değildir doğru bir görüş değildir İnnallaha tecavze li an ummeti El hataya ve annisyan Ve mestukre aleyh Şüphesiz Allah benim ümmetimden unutmayı Hatayı Ve ikrah altında zorlanarak Yapmayı kaldırmıştır Ondan benim ümmetime sorumluluk yoktur diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla burada doğru olan görüş, mezhep, Cumhur'un mezhebi, Cumhur'un görüşüdür kardeşler. Bir diğer e, bab burada, onu da alıp bitireceğiz. Çünkü bu bab da kısa. Babın başlığı, Bab-ı tahafızı minel gıybeti ve ve ma yakulu Yani ağzı ve dili boş sözlerden ve gıybetten korumak, ve bize söven kimseye ne diyeceğimiz hakkında gelen bağlı. Biliyorsunuz oruç imsaktır, tutmaktır. İzah ettiğim ilk dersle. Neyi tutmaktır? İnsanın mide şehvetini ve fert şehvetini istek duyduklarından uzak tutmasıdır. Mide şehveti yemek ve içmektir. Fercin şehveti ilişkidir. Allah için bu ikisini de tutmaktır oruç. Ama sadece bu mide ile bacakların arasındaki ile kısıtlı değildir. İnsan ne yapmalıdır? Dilini de tutmalıdır böyle bir dönemde. Zaten gıybet, zaten boş sözler insan oruçlu olsa da olmasa da şeriat tarafından yasaklanmış şeylerdir. Özellikle oruçluyken tekrardan başka hadislerle dilin tutulmasının, anlatılmasının hikmeti nedir kardeşler? Bu günahın ne kadar büyük olduğuna işaret etmek, vurgu yapmak, özellikle dilin afetleri ki Ahlak kitaplarında dilin afetleri diye bölümler vardır ve dilin kazandığı günahlarla alakalı çok şey anlatılır. Aslında insanların birçok günahlarının merkezi dildir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o yüzden Ebu Zer'e dedi Sekalletke ya umuke ya Ebu Zer Anan seni yitirsin ey Ebu Zer İnsanları yüzleri üstte cehenneme süren dillerinin kazandığı değil midir dedi. İnsanlar dillerinin kazandıklarıyla kıyamet günü yüzleri üstte cehenneme sürülecekler. Allah bize afiyet versin o günde. O yüzden normal bir vakitte zaten dili boşa döndürmek, normal bir vakitte dili gıybete döndürmek, normal bir vakitte sövmek gibi gereksiz şeylerde kullanmak zaten bize nedir? Bize bir sorumluluktur. Ama oruçluyken iki kat daha büyük bir sorumluluktur. O yüzden şimdi hadisleri okuyacağız inşallah bu vakta. an <gülüyor> Ebu Hureyre te annen Nebi s.a.v. kar Nebi s.a.v. dedi ki İlla kâne yevme savmi ahadikum Sizden biri bir gün oruç tutarsa فَلَا يَرْفُثُ يَوْمَ اِذٍ فَلَا يَرْفُثُ يَوْمَ اِذٍ Yani o gün ne yapmasın? Fahiş, kötü kelam kullanmasın. Allah bu ifadeyi Kur'an-ı Kerim'de hac için kullanıyor. وَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا cidal fil الْحَجِّ Hac'da cidal yoktur. Fısk yoktur. Refeth yoktur. Refeth kötü sözdür, Kötü kelamdır. Çünkü kötü kelam derken zaten Küfür etmek değildir burada kasıt. İnsanları üzecek, insanları kıracak, insanların kalplerini paramparça edecek şeyler yapmak, bunlar refet kelimesinin içerisine giren. Ve nitekim bir müminin kalbini kırmak, Kabe yıkmakla eş, eşdeğerdir hadislerde rivayet edildi. Dilin afetleri diyorum ya, zaten normalde bunlar kötü kazançlardır. Oroçluyken iki kat daha büyük bir azabı vardır. Allah ayeti kerimede وَاِلِلِّ كُلِّ هُمَزَتٍ لُمَزَهْ Humeze ve lumeze veyl olsun cehennemin vadisi. Nedir humeze ve lumeze? Diliyle insanlar çokça kınayan, ayıplayan, onlara hani argo tabirle laf sokmak, laf sokuşturmak deriz ya argo tabiriyle. Onu yapmak demektir yani. Böyle insanlar vardır yani öyle bir kelime kullanır ki bir andaki şu pozitif güzel ortamı olumsuz, çok kötü, berbat bir hale getirebilir. Ya öyle bir şey söyle hepimizin tadını kaçırdı, keyfini kaçırdı deriz hatta. Bunlar işte humeze ve lümeze olan insanlardır. Dilleriyle, dilleriyle insanlara eza eden insanlardır. Oroşluyken bunlardan kaçınmak minbab-ül evladır. İki kat ehemmiyetlidir. Midenin şehvetini, fercin şehvetini tuttuğumuz gibi dilin de bu şehvetlerini tutmak zorundayız. فَلَا يَسْغَبْ فَاِنْ شَاتَمَهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ Biri ondan dövüşürse... Biri ona söverse oruçlu birine fel yakul desin ki inni mireun se'imun. Ben oruçlu bir kimseyim. Yani defol git başımdan demektir bu yani. Kibar bir üslupla ben oruçluyum demek yani oruçluyum bak bu yasaklanmış çek git demek. Şimdi hani bir topluğa kavga ettiğinde şimdi bugünkü kavme desen ki ben oruçluyum ne diyorsun diyecek adam. Bir tane yumruk indirecek sonra. Şimdi kavmin karşı tarafta bu hitabı anlaması lazım ben oruçluyum derken. Yani bak böyle bir yasak var. Ben oruçluyum sana bu yasağı hatırlatıyorum. İn nisa'in. Ben oruçluyum git. Vallazi nefsi Muhammedin biyedi. Nefsi Muhammed'in nefsini, canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki kudret eli değil. Sapık Eşari ve Maturidilerin tercüme ettiği gibi kudret eli değil. Vallazi nefsi Muhammedin biyedi. Muhammed'in nefsini elinde tutana yemin ederim ki le hulufu fi's saimi atyab 'indallah min rihil miski. Oruçlunun ağız kokusu ki bu çok kötü bir kokudur. İnsanın kendisinin bile kendinden iğrendiği bir haldir. Allah katında mis kokusundan daha güzeldir. وَلِسْصَائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَ Oruçlunun iki tane mutluluğu vardır. Orucunu açtığı, su böyle damarlardan, boğazdan, gırtlaktan, mideye, oradan da damarları aktığı zaman iza اَفْتَرَفَرِحَ بِفِطْرِهِ اِذَا اَفْتَرَفَرِحَ o Açlığın gitmesi ve artık iştah duyduğu şeylerin engelinin kalkması sebebiyle mutluluğu وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ Rabbi ile karşılaştığı zaman da Allah'ın o sebebiyle onu mükafatlandırması, Allah'ın onu sevindirmesi. O zaman görecek gerçek sevincin ne olduğunu. Biliyorsunuz akşama kadar aç kalmak, yorgun, argın olmak ve iftar vaktinde yenen yemek adam bir mutluluk getirir. Niye? Zaten bunlar hani Allah'ın koyduğu sebep sonuç ilişkisi olarak İnsanın mutluluk salgılarının olması için bir şeyler yemesi, içmesi lazım. Onlar bu salgıları tetikler, tetikler. Şekerli şeyler mesela, tatlı şeyler bu gibi salgıları tetikler. Yani insanın mutluluk hormonu salgılattırırlar. Bunun sebebiyle mutlu oluyoruz ya. Bu aslında Allah'ın bir ayetidir. Cennette Allah'ın ahirette bize vereceği karşılık neticesinde nasıl mutlu olacağımızı Allah dünyada bize tattırıyor. Neyle? Ağzımıza çaldığı bir, bir parçalık, bir parmak dolusu balla. Hani öyle bir deyim tabiri vardır ya. Ağzımıza bal çaldılar. Yani tadını aldık da doyamadık demektir ona. Allah da dünyada böyle bal çalar insanların ağzına. Tadını gösterir. Bak cennette daha fazlası vardı. O yüzden mesela eğer ömrümüz mutlulukla geçseydi dünyadan çıkıp ahirete cennete gitmeyi istemezdik. O yüzden Allah bazen dinimizi yaşarken öyle bir mutluluğu koyar ki kalbimize Allah'a kulluk ederken. Biz o zaman zannederiz ya biz uçuyoruz ya kanat eksik bir tek bizde. Öyle zannederiz. Melekler sanki gelecek oturup konuşacağız gibidir. Ama o devamlı olsa insan cennete iştiak duymayacağı için Allah onu çeker alır. Çekip aldı mı da şeytan konuşur der ki bak imanın gitti. Yok imanın zayıfladı şöyle oldu böyle oldu. İnsanı hayırdan geri koymaya çalışır. Oysa ki onlar Allah'ın sünneti gereği olan şeylerdir. Eğer her anımız, her halimiz öyle olsaydı o zaman cennete ve Rabbimize ihtiyaç duymazdık ki. Allah ağzımıza balın tadını çalıyor ki bak bil böyle bir tatlılık var doyacaksın ona din günü, kıyamet günü. Dolayısıyla oruçluğunda iki mutluluğu var. O mutluluğundan birincisi dünyada tattığı, ikincisi de ahiretin ona benzerini ahirette kendisine tattıracağı olan. Bu hadis muttefekun aleyh bir hadis. bu ve Müslim'in ittifak ettiği bir hadis. Ve an Ebu Hureyre'te radiyallahu kal. Ebu Hureyre'den gene قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem: "Men lam yada kavle'z-zur. Kim zır sözü bırakmazsa. Kavle'z-zur kötü söz. Ve'l-amel bihi. Onunla amel etmeyi bırakmazsa fe leysellellahi haacetun. Allah'a karşı bir hücceti olmaz fi en yada ta'amahu ve şarabahu. Bir hücceti olmaz Allah'a kıyamet günü. Yemeğini ve içmeğini bırakmasının orucunun ona bir faydası olmaz." Yani eğer oruçla beraber şu dilinin şehvetini de tutmadıysa... ...tuttuğu mide ve fert şehvetin ona kıyamet günü Allah katında bir faydası olmaz diyor. Bu zaten kötü sözün, edepsizliğin Allah katında ne kadar büyük pis bir iş olduğunu gösterir. Allah ne kadar ondan nefret ediyor ki... ...Resulü de o kadar nefret etmiş... ...müminler de onların nefret ettiği gibi, emrettiği gibi de o pislikten nefret ederler. O yüzden Müslüman diliyle çok kınayıcı olmaz... Diliyle yıkan değil, yapan olur. Diliyle nasihat eden, imar eden, tamir eden olur her zaman. Bu böyledir. Müminle münafık arasındaki en temel farktır. Allah bu güzel ahlaklı ahlaklığınızın bu hadis sahih senetli bir hadis. İmam Müslim ve Nasa'yı tahriyye etmişler. Burada kalacağız inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa, Allah ve Resul'ün sözlerinin güzelliğinde bir kötülük varsa da nefsime şeytanımdandır. Bu ahir davanenim, hamdülillahi, rabbil alamin. subhaneke ve Eşhedü en la ilahe illa ve tevbileşim.